1690 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Dekkal hakkındaki hutbesi, biz Daha haccından bahsediyorduk, fakat bunun Hazreti Peygamber'in son haccı olduğunu ve bizden ayrılacağını düşünmüyorduk, bir gün Hazreti Peygamber hutbe okudu, Mesih Dekkal'dan bahsetti ve sonra buyurdu, Allah'ın gönderdiği her peygamber ümmetini Dekkal'dan sakındırmıştır, Hazreti Nuh ve ondan sonra gelen peygamberler ümmetlerini onun şerrinden sakındırmışlardır, ancak onun hiçbir şeyi gizli değildir, kesinlikle sizin için gizli olmayacaktır, kesinlikle Rabbiniz tek gözlü değildir.